rızların izinde Çöl Aslanı Hamza Uçsuz bucaksız çölün uzayıp giden, kimi zaman alçalan, kimi zaman yükselen, sıcak ve yakıcı kumlarında yalnız bir adam. Çölün vahşi yalnızlığını ve en vahşi hayvanların uğultusunu, Mekke'nin alabildiğine kalabalık ve gürültülü akışına tercih eden adam. Çölün sessizliği ve dinginliği onu cezbediyor, bazen günlerce kalıyordu. O çölde bulmuştu korkusuzca yaşamayı Düşmanla savaşmayı Her zorlukta ayakta kalmayı Çölde nereden geleceği belli olmayan tehlikelerle beraber yaşamak Onu korkusuz, cesur ve güçlü kılmıştı O Hamza'ydı Aslan avcısı Hamza Çöl aslanı Hamza Kimsenin karşısına almaya cesaret edemediği Yalnız adam Hamza Mekke'de onun av hikayeleri dilden dile dolaşır, adeta bir efsane gibi anlatılırdı. Her türlü tehlikeye meydan okurcasına, çölde yalnız geçirdiği günler, aslan avlayacak kadar kuvvet ve cesaret sahibi oluşu, onu herkesin gözünde bir kahraman ve yenilmez bir savaşçı kılmıştı. Hamza'nın karşısına çıkabilecek cesaretle kimse yoktu koca Mekke'de. Onu karşısına almanın ölümü göze almak olduğunu, Herkes biliyordu. Yine günler süren bir aslan avından dönen Hamza, Mekke'de olanlardan habersiz, adeti olduğu üzere Kabe'ye doğru yöneldi. Kabe'ye ve inançlarına saygıyla bağlıydı. Çöle gitmeden ve çölden dönüşte mutlaka Kabe'yi ziyaret ederdi. Mekke'de o gün olağanüstü olaylar yaşanmış, ortalık yine karışmıştı. Kureyş ve oğulları arasında yaşanan çatışmada o hep yeğeni Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olmuş, bunun aksini boyuna karşı bir ihanet olarak görmüştü. Her ne kadar kendi dinini bırakıp yeğeninin dinine geçmeyi düşünmese de ağabeyi Ebu Leheb gibi Hazreti Muhammed'in karşısında değil yanında yer almıştı. O gün Safa Tepesi'nde kendi başına ibadet eden Hazreti Muhammed'e Ebu Cehil ve yandaşları yine saldırıda bulunmuştu. Daha önce de benzer saldırılara hedef olan Hazreti Muhammed'e bu sefer Ebu Cehil çok ağır hakaretlerde bulunmuş ve tehditler savurmuştu. Hazreti Muhammed bu saldırılardan ziyadesiyle müteessir olmuş ancak onları daha fazla tahrik etmemek için susmayı tercih etmişti tahammül sınırlarını aşan bu hakaretler bu sefer sözlü olsa da daha önceleri o fiili saldırılara da hedef olmuştu. Hamza daha Kabe'ye varmadan yolda o günkü tatsız olayların gizli şahidi bir cariyeye rastladı. Cariye Müslüman olmuş ancak bunu açıklamaktan korktuğu için gizlemek zorunda kalmıştı. Zira o günlerde Kureyşliler Müslüman olanlara karşı acımasız işkenceler yapıyor, akıl almaz hakaret ve saldırılarda bulunuyorlardı. Kadıncağız Hz. Muhammed aleyhisselama yapılanlara çok üzülmüş ve amcası Hamza'yı görünce hemen önüne atlayıp Ya Ebu Ümare bugün Ebu Cehil'in kardeşinin oğlu Muhammed'e yaptıklarını bilseydin böyle rahat olmazdın dedi. Az önce Ebu Cehil burada oturan Muhammed'e eziyet edip hakaretlerde bulundu. Sonra da başka tarafa gitti. Fakat Muhammed ona hiçbir şey söylemedi deyince Hazreti Hamza şaşkınlık içinde ne olduğunu sordu. Cariye olanları büyük bir üzüntü içerisinde anlattı. Hamza duydukları karşısında müthiş bir öfkeye kapıldı. Öfkesi adeta tüm benliğini kapladı. Ebu Cehil'i bulacağı yerin Kabe olduğunu bilerek yoluna devam etti. Az önce sağ ve salim çölden döndüğü için, Kazim sunmaya gideceği Kabe'ye şimdi içindeki öfke ateşini söndürmek üzere gidecekti. Kabe'ye vardığında Ebu Cehil ve Mekke'nin diğer ileri gelenlerini buldu. Önce hiçbir şey belli etmeden onlarla oturdu ve son avını anlattı. Sonra biriktirdiği tüm öfkesiyle kavradığı yayını aniden kuvvetle Ebu Cehil'in kafasına indirdi. Yenime yaptıklarına karşılık al sana bir yay bir de kılıç diye haykırdı Hamza. Bir anda ortalık karışmıştı. Ebu Cehil beklemediği bu hareket karşısında neye uğradığını şaşırdı. Kafasından oluk gibi kan akan Ebu Cehil'in durumunu gören yandaşları hemen Hamza'nın üzerine yürüdüler. Ancak... Olabilecekleri önceden sezen Ebu Cehil, daha fazla Hamza'nın üzerine gidilirse, onun Müslüman olacağından korkuyordu. Hemen yandaşlarını durdurdu. ''Dokunmayın Ebu Umare'ye. O bana bunu yapmakla haklı. Çünkü ben de bugün onun yeğenine çok kötü davrandım. Hakaret ettim.'' Ebu Cehil, sezgilerinde yanılmamıştı. Hamza'nın Ebu Cehil'e vurduğu darbeyle öfkesi geçmemişti. Ve şimdi daha büyük darbeyi yaparak, Ebu Cehil'i adeta nakavt etmek isteği içindeydi. Ve Hamza öfkesine yenilerek Ebu Cehil'e öldürücü darbeyi indirir. İşte ben de artık Muhammed'in dinindenim. Bundan sonra gücünüz yetiyorsa bana da aynı şeyleri yapın bakalım. Bunları söyleyerek Ebu Cehil'e ve oradaki herkese meydan okur. Ebu Cehil pişmanlık içerisinde kıvranmaktaydı kendi elleriyle Müslümanların saflarına bir aslan avcısı kazandırmıştır. Hamza'nın Müslüman olması, Müslümanlar için büyük bir güç demekti. Her ne kadar Hamza, Müslümanlığını açıklasa da, aslında bu yeni din hakkında fazla bir şey bilmiyordu. Atalarının dinine sorgulamadan bağlı kalan bu cesur adam, yepyeni bir yolun başına geldiğinden habersizdi. Bir kızgınlığı neticesinde ağzından çıkan bu sözler, belki de onun çıkacağı bu yeni yolun işaretleriydi. Hamza, yeğenine intikamını aldığını haber vermek üzere, Erkam'ın evine doğru yola çıkar. Hazreti Muhammed'i görünce, onun kederini dağıtmak istercesine, ''Üzülme'' der. ''Ebu Cehil'in sana bugün yaptıklarının intikamını aldım. Kafasını yardım. Yüzünü gözünü kan içinde bıraktım.'' Ancak, Sevgililer sevgilisinin yüzündeki keder bulutlarının dağılmadığını görünce şaşırır. Nedenini sorunca Efendimiz, ''Ben böyle şeylere sevinmem.'' Cevabı Hamza'yı hayretler içerisinde bıraktı. ''Ya neye sevinirsin?'' Allah Resulü, ''Beni ancak senin Müslüman olman sevindirir, ey amcam Hamza.'' Evet, onun savunduğu davada kişisel meseleler, intikam almalar ve diğerleri önemli değildi. Onun davası insanlığın kurtuluşu ve selametidir. Hamza bu seferde yeğenini teselli etmek ve sevindirmek için Müslüman olduğunu söyler. Daha önce öfkesinin tesiriyle ilan ettiği Müslümanlığı bu seferde yeğeninin hatırını kırmamak için tekrarlamıştır. Ancak Hamza gece yatağa girince, Söylediklerinin muhasebesini yapmaya başlamıştır. Ne yapmıştı bugün? Atalarına, tanrılarına ihanet mi etmişti? Bir anda düşünmeden bu kararı nasıl vermişti? Üstelik bu yeni dini hiç tanımıyordu. Bütün gece kafasında bu sorularla düşünüp durdu. Bir taraftan Muhammed'in getirdiği dini merak ediyor, diğer taraftansa yıllardır inandığı dinini nasıl bırakacağını ve bunun doğru bir karar olup olmadığını kendine soruyordu. Sabahı zor etti. Güneşin ilk ışıklarıyla Kabe'nin yolunu tuttu. Karmaşık düşüncelerin ve kafasını kemiren soruların cevabını orada bulacağına inanıyordu. Kabe onun her zaman en yakın dostu ve sığınağı olmuştu. Kimsecikler yoktu Kabe'de. Ellerini ve kalbini Kabe'nin sahibine açtı ve tüm samimiyetiyle Allah'a yalvardı. Allah'ım kalbimdeki şüpheyi kaldır ve beni senin hoşnut olacağın yola ilet. Allah'ım eğer bu yaptığım hayırlı bir şeyse kalbime onun tasdikini yerleştir. Eğer hayırlı değilse beni bundan kurtar ve benim için bir çıkış yolu halk et. Kabe'de yaptığı bu samimi dua onu öyle rahatlatmış ve hafifletmişti ki Hz. Muhammed'e Ey kardeşimin oğlu! Ben bir işin içine düştüm. Ondan nasıl kurtulacağımı bilemiyorum. Yaptığın şeyin iyi mi, kötü mü olduğunu bilemiyorum. Doğru yolda mıyım, yoksa sapıklıkta mıyım onu da bilemiyorum. Bana bir şeyler söyle. Senin söyleyeceğin şeylere ihtiyacım var, dedi. Neyi bilmek istiyorsun, ey amcam, buyurdu Allah Rasul. Senin doğru sözlü biri olduğuna şehadet ederim, ey kardeşimin oğlu. Dinini bana açıkla. Allah'a and olsun ki gök yerinde durduğu sürece ilk dinimde kalmak kadar hoşuma giden bir şey yoktu. Ama sen şimdi bana yeni dinini telkin et, dedi. Hazreti Peygamber onun sualinden gayet memnun, o cennet tebessümüyle anlatmaya başladı. Amcacığım, İslam bir olan Allah'a inanmayı, Allah'ın dışındaki tüm ilahları, Tanrıları reddetmemizi istiyor. Tüm kainatın ve hepimizin yaratıcısı olan Allah birdir ve tektir. Ondan başka ibadet edilmeye layık başka bir varlık yoktur. Efendimiz ona heyecan ve coşkuyla varlığı, evreni, yaşamı, yaşamın amacını anlattı. Anlattıkça da Hamza karşısındaki insanın yeğeni olmaktan çıkıp, önderi, kurtarıcısı, müjdecisi ve tek kelimeyle peygamberi olmaya doğru dönüştüğünü görür ve teslim olur. Yaratılıştan bu yana tüm insan dillerinin söyleyebildiği en güzel cümleyi söyler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ve o da dönüşür. Hamza olmaktan çıkar Allah'ın aslanı Hamza olur. Salatü selam Alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve ona tabi olan aziz sahabeyi kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde.